Öncelikle üç harfi demek mi gerekir yoksa cin dememizde herhangi bir beis var mı? Hiçbir sakıncası yok tabii. Yani Kur'an-ı Kerim'de açık açık onların adlarından bahsediliyor cin kelimesi. Cin suresi diye bir sure var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerde onların adlarından açıkça bahsediyor. Ha Toplumumuzda onlardan çekinildiği için, korkulduğu için aman ismi lazım diye... Hangi... Bir adam mesela sevmediğiniz bir adamı ismini söylemezsiniz, öyle, ismi evet. lazım değil. İşte şöyle yapmıştı bilmem ne dersiniz ya. Belki halkımız da onların cin adlarını telaffuz etmemek için işte üç harfler diyorlar. O da yani o bir çekinmenin, bir endişenin tezahürü var. Belki bu şekilde söylüyorlar. Yoksa isimlerini söylemekte hiçbir sakınca yok. Ha, biz isimlerinden bahsedersek, cin dersen belki evimize geliller bize musallat olurlar gibi bir korku yaşarlar. Öyle bir şey var mı hocam? Cenab-ı Allah izin vermedikçe hiç bir varlık başkalarına zarar veremez. veremez. Onlar da aynen insanlar gibi e, mümin olanları var, münafık olanları var, kafir olanları var. Zaten mümin olanlar Allah'tan korkan varlıklardır, cinlerdir. Onlar zaten Müslümanlara asla zarar, insanlara asla zarar vermezler. Yani nasıl ki insanların münafıkları, kafirleri, şerlileri başkalarına zarar verirlerse, veriyorlarsa hı hı. aynı şekilde onların da o kötü olanları, münafıkları, kafirleri başkalarına, insanlara zarar verebilirler. Onlardan korunmak için de Ayet el Efendim Felak ve Nas surelerini okumak tavsiye edilmiştir. Peki cinler insanlara e, zarar verme adına muska yapabilirler mi hocam? Onların öyle bir şeysi yok muska e, insanlar yaparlar. E, i̇şte dediğim gibi yani bu ayetleri okuyarak, e, okum e, başkaların üzerine okumanın tesiri daha fazladır ama bazıları diyelim ki işte Ayet el yazar veya Muavvizeteyn dediğimiz Felak ve Nas surelerini bir kağıda yazar boynuna asabilir. Bunda sakınca e, yoktur demek aslında e, doğru değil. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında böyle bir şey yoktu. Kağıda yaz, boynuna as, böyle bir şey yoktu. Ama e, okunması vardı. Kur'an'ın okunması vardı. Mesela e, bir sahabi grubu e, yolculukta iken bir kabilenin, e, konuk oldukları bir köyün kabile reisine e, okumuşlar. Adam rah geceleyin rahatsızlanınca. Evet. Ona Fatiha suresini okumuşlar. Cenab-ı Allah da lütfetmiş, şifa bahşetmiş. Hatta onlara da koyun ikram etmişlerdi. Evet yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca da niye böyle yaptınız diye karşı çıkmış değil. Hatta o koyundan benim de payımı verin e, gibi bir latifede Bulunmuştur Resulullah Aleyhisselatü Yani demek istiyorum ki Asr-ı Saadet'te Kur'an okuması Vardı hastalanan Ama taşınması insana... yok e, Öyle muska olarak yazmak e, Adeti yoktu Fakat sonradan müteahhirin ulemadan Bazıları bunu yapmışlardır Doğrusu Asr-ı Saadet'te Yoktu bu onu söyleyeyim açıkça Fakat e, Zamanımızda bazıları Yapıyorlar e bunun ne zararı var Bilakis faydası olur diyorlar ben şahsen e, bunun e, çok da isabetli olduğuna inanmıyorum. Peki hocam. Okunması tavsiye edilir. Daha iyi olur belki. Elbette.